Açık Radyo'da Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta Türk Seramik Sanatı'nın önemli isimlerinden belki de simgesi diyebileceğimiz Sadi Diren'le bir aradayız. Sadi Bey'in Sulu Bahçe'deki evinden gerçekleştireceğiz bu haftaki programımızı. Hemen tanımayanlar için söyleyelim. Türk Seramik Sanatı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi bu konuda öncü olmuş birisi. Genelde program konuklarımızla böyle başlıyoruz. Sizinle de böyle başlayalım. Çok uzun ve çok zor bir hikaye eminim. Kısacasında olmayacağını da çok iyi biliyorum. Ama en köşeli haliyle, en kısaltabildiğiniz haliyle bize bugüne gelişinizi anlatabilir misiniz? Hay hay. Ben 1927 İstanbul doğumluyum. İlk oku, ilk öğretimliği o zamanki Fevzey Lisesi yani sonradan Işık Lisesi'nde yaptım. Orta ve lise tahsilimi Saint-Michel-France Lisesi'nde bitirdim. İki sene hukuka devam ettim. Sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne gittim ve hukuku bırakarak askere gittim. Döndükten sonra akademiye girdim. Orada da iki bölüm değiştirdim. İlk önce kumaş desenlerine gittim. Çok feminin buldum bu kısmı. Sonra iç mimariye girdim. Fakat ben bu değişiklikleri yaparken sınıflar zaten dolmuştu. Hoca bana oğlum <gülüyor> sınıflar doldu ki yerimiz kalmadı siz nereden çıktınız deyince boş olan seramik atölyesine, öğrenisi olmayan seramik atölyesine girdim. Yani girişim tamamıyla bir tesadüf oldu. Fakat bu mesleği çok sevdim ve akademiyi bitirdikten sonra evlendim 1955 yılında. Eşimle birlikte Almanya'ya gittim ve Almanya'da 10 yıl kaldım. Esas şey tema bu. Hı hı. Evet. E, sanatınızı orada e, yaptınız herhalde e, Almanya'da. Hayır. Ara Gitmemin nedeni de şu şey oldu. 1953 yılında ben de akademide öğrenciyken yani bitirmemişken e, uluslararası... Sanat eleştirmenleri kongresi yapıldı İstanbul'da. Bütün dünyadan çok kıymetli tanınmış eleştirmenler gelmişti. Ben bir sergi açtım ve bu sergide bütün bu eleştirmenler sergi ziyaret etti. Ve aralarından üç kişi beni sergi açmak için davet etti. Bunların arasından Almanya'da Hans Maria Winkler diye Kokoşka üzerinde çok kıymetli eserler yazan bir e, sanat eleştirmeni beni Almanya'ya davet etti. Biz bu davet üzerine yani hoca olarak beni Offenbach ve Kurşyla yani Tatbik Güzel Sanatlar Okulu'na hoca olarak davet etti. Fakat sonradan e, bu iş daha oluşamadı bazı olumsuzluklar nedeniyle. E ben Almanya'ya da e, bu şekilde almaya gitmiş oldum. Evet. 10 e, yıl kaldınız orada. 10 yıl kaldım. Hı. Eşim bir sene daha fazla kaldı çünkü onun kardeşi mühendislikte de okuyordu. de bir sene kalmıştı. Ben dönmeye karar verdim. Bir yıl evvel İstanbul'a geldim ve Eczacı Başı Seramik Fabrikası'na müdür olarak ve hemen aynı yıl akademide hoca olarak tayin oldum. Özel sektörde ve de üniversitede o zaman Güzel Sanat Akademisi'ydi. İki taraftan da çalışmaya başladım. Evet, akademide seramik bölümüne girdiğiniz zaman galiba tek öğrenciymişsiniz. Tek, iki öğrenci vardı fakat hiç devam etmeyen öğrencilerdi. İki de hocamız vardı. Onlar da öğrenci olmadığı için gelmezlerdi. Beni görünce gayet şaşırdılar. Nereden çıktı bu adı diye. da Ağar ve İsmail Hakkı Uygar diye iki hocamız vardı, evet. Aslında eminim e, bu konuda çok fazla söyleyeceğiniz şey vardır ama Türkiye seramik açısından çok önemli bir memleket diye düşünüyorum. değil mi Selçuklulardan bugüne gelen süreçte İznik e, de bu işin içine katarsak önemli geleneği olan geleneği e, olan ama Matüt sonradan e, bu iş devam etmemiş yani işte Yıldızpor se fabrikası açılmış. O öyle kalmış. Ondan sonraki yıllarda seramik sanatı gerilemiş yani. Hiç fazla bir gelişme olmamış. Evet. Akademik anlamda da pek... girdiğim zaman e, tek öğrenci olmamın nedeni de bu. Yani orada seramik atölyesine kim gelecekler. sonra hiç unutmuyorum. Zeki Müren bizim devrede bir öğrenciydi. Bir gün bana dedi ki sadece bir ne olacaksın yani. Hakikaten hiç düşünmemiştim ne olacağımı. Çünkü orada ne fabrika vardı ne atölye vardı. Hiç ee, tamamıyla boşlukta bir e, meslek. Ama sonradan işte e, Göksu'ya gittim ben. İşte orada tornacılarla tanıştım. Ve yavaş yavaş e, benden sonra e, birkaç öğrenci atölyeye geldi. Derken ben mezun olduğum zaman aşağı yukarı 20 kişiye yakın öğrenci olmuştu. Çünkü çalışmayan atölyenin birdenbire seramik çıkarması, parçalar yapması... Herkesin dikkatini çekmişti. Yani ben öğrencilik sırasında bayağı bir gelişme oldu öğrenci bakımında. Evet yani küllerinden doğdu diyebiliriz evet, belki de evet. e, seramik bölümü. E, ve bugün herhalde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi <gülüyor> oldu. 1957 yılında tatbik güzel sanatlar açıldı. Ondan sonra şimdi birçok üniversitenin hepsinde seramik bölümleri var. Ve çok sevinerek söyleyeyim ki bütün e, üniversitedeki seramik bölümlerinde çalışan, hoca olan, profesör olan, benim öğrencilerim. Ve bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü her gittiğimiz yerde işte İzmir Üniversitesi'nde olsun, efendim, Çanak, Çanakkale'de olayım. olsun, nerede olursa olsun, Eskişehir'de her tarafta benim öğrencilerim var ve irtibatımız da kesilmedi. Devamlı surette her fırsatta işte telefon ederler, ziyarete gelirler, beni davet ederler. İşte İzmir'e sempozyuma davet ettiler, gittik. Akademiye her yıl birkaç defa davet ederler, fikrimi sorarlar filan yani. Evet, programa gelmeden önce yani buraya gelmeden önce birçok öğrencinizle konuşup geldim. Evet. İşte Müşerref Zeytinoğlu, Sibel Güler, evet. Şahin Paksoy, Tuncay Akgün hepsi çok sitayişle bahsettiler ve bizim için bir hocadan ötedir kendisi diye hep tanımlarını koydular. İsterseniz e, hikayeye geri dönelim. Akademiden neden vazgeçildi? Yani, Vallahi o tamamıyla e, o zamanki e, siyasi şeyin... E, oluşumun sonucu oldu. Gayet yanlış buluyorum ben bunu. Çünkü akademi, dünyada akademinin özel bir yeri vardır. Bir üniversite olma hevesinden düşündü. Efendim, e, halbuki akademi, akademi bence üniversiteden çok daha e, üst e, bir şeydir. E, imkandır Ve Çünkü sanat yapılan yerde mesela Picasso akademisi, şey miydi, üniversite mezunu muydu? Yani sanatçının e, üniversiteyle pek yakından uzaktan ilgisi yok. Tamamıyla serbest çalışan insanlar e, efendim o bakımdan üniversite gibi böyle muayyen e, disiplinlerle yürütülen bir e, eğitimin e, sana da hiçbir faydası olacağını zannetmiyorum. Peki akademiden vazgeçildikten sonra o ruh kayboldu mu sizce? E oldu. Oldu. Büyük büyük kısmında oldu. Çünkü e, işte e, asistanlık, doçentlik, profesörlük gibi e, kademeler o kademeler için gereken çalışmalar yani boşuna zaman kayboldu bence ve ben bunu hiçbir zaman yani bir sanatçının profesör olup olmaması hiç beni sevindirmemiştir. Evet. Keşke olmasaydı. Keşke evet. olmasaydı yani. Evet. Siz de dahil değil mi? Ben de dahil tabii tabii. tabii. Evet çünkü o sistem içerisinde sizi evet. o noktaya doğru ittiler tabii, bir şekilde. Tabi Evet. Direkt akademiden hemen Güzel Sanatlar Fakültesine mi geçildii? Yoksa başka akademide bir akademide üç içinde bir, bir şey olduktan eskiden yani akademiyken mimarlık bölümü vardı. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar işte o zaman şeydi tabii fakülte makamında değildi. Üniversite olduktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Fakültesi ve de e, Sosyal Bilimler Fakültesi oldu. Üç, üç bölüm oldu. Üç fakülte oldu. Efendim e, ve ondan sonra tam böyle üniversite sisteminin içine girdik. Ve bu dediğim gibi hiçbir zaman e, sanat bakımından e, olumlu bir sonuç verdiğini hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ama tabii bir şekilde sanat e, insanların içinde kalmıyor. Bunu e, yapabilecek nitelikteki kişiler, e, sanatçı adayları bu şekilde aldıkları daha vasatta da olsa eğitim bir şekilde Hayır, yeşertiyorlar. Hayır, ben buna iştirak etmiyorum. Etmiyor Hayır. Çünkü üniversite imtihanları denen bu sistem tamamıyla e, sanatla ilgisi olmayan sistemdir. Yani oraya gelen öğrenci efendim e, sanatla ilgisi olduğundan dolayı değil. İşte bir üniversiteye girmek için, yani üniversiteye girmek için hmm. bir üniversite tutunamamışsa ona, değilse öbürüne giriyor. Halbuki eskiden aday öğrenciler imtihanlardan geçirilirdi. Özel mülakatlar yapılırdı. Yani o çocuğun sanatla olan ilişkisi, ilgisi ve kabiliyeti ölçülerek alınırdı. <gülüyor> Halbuki bu e, üniversite sisteminde böyle bir şey. Evet. Yani e, herkes gibi şey oldu yani. E, sanata uygun olan insanlar değil, e, Olan olmayan evet. bir yer. Evet. de bir şey var galiba. Özel yetenek sınavı yapılıyor. Var var tabii, tabii. Yapılıyor. Yapılıyor ama dediğim gibi işte üniversite sistemine uygun bir şey yapılıyor evet. ki bunun sanatla hiç ilgisi yok. Ne yakından ne uzaktan hiç ilgisi yok yani. O dönemin akademisinde okuyan kişiler hep biz akademiliyiz diye evet, evinerek evet. iftiharla söylerler. Aradaki farkı da sizden bir şekilde evet. dinleyebilmiş olduk. Şimdi bakın usta çırak usulüydü eskiden. İşte Bedir Rahmi Atölyesi, Nurullah Berk Atölyesi, Cemal Toğlu Atölyesi. Yani bunlar atölyeler. Öğrenci, hoca değil de çırak usta usulüyle ki ben 30 küsür sene hocalık yaptım. Hep çırak usta usulüyle gittik. Yani üniversite olmamıza rağmen bizim seramik atölyesi her zaman usta çırak ve de abi kardeş şeyiyle gittik. Yani bu üniversite şeyinden mümkün olduğu kadar Uzak durmaya, Uzak durmaya çalıştık. Evet. Her ne kadar olduysa ya bilemiyorum evet. Evet ee, tabi belli bir zaman içinde çocukların yetişmesi de gerekiyor. Evet. Ee, o yüzden elinizden geldiğini yaptığınız ortada bir öğretmenin bir öğreticinin yıllar sonra öğrencileriyle karşılaştığı zaman onların ona karşı olan ifadesi her şeyin her şeyi anlatıyor zaten. Bir şekilde ben öyle olduğunu görüyorum. Siz Güzel Sanatlar Fakültesi olduktan sonra uzun zaman o fakülteyi yönettiğinizi de biliyorum. Evet. Değil mi? Dekanlık yaptınız o fakültede. Yani çok sevmediğiniz bir durum olduğunun farkındayım. Ama o okulu bir şekilde yönettiniz. Hatta öğrencileriniz hep şeyi anlatır. Seramik bölümünde hiç umulmadık alanlar yarattı. İnanılmaz mekanlar yarattı öğrencileri için. Olmayan bir şeyi Orada yeşertti ve birçok işler ortaya çıktı diye anlatırlar. Şimdi, şimdi esasında birçok arkadaşımız ve yakın dostlarımız sen deli misin ne ilginin var yani idareciliği başka şey sanatçılığı başka şey dedi. Ama bir de şu var Türkiye'de herkes her şeyi kritik ediyor. Kimse taşın altına elini sokmuyor. Ben bu fikre inanan bir insanım. Hani bu kadar sene burada öğrenim görmüş eğitim görmüş bir insan olarak kritik ettiğimiz şeyleri düzeltebilmek için veyahut da işte benim de bir faydam olması için bu işe girişti ben 3 devre yani 9 sene <gülüyor> tam ters olmama rağmen, e, ters düşünmeme rağmen e, dekanlık yaptım. Hem de o zaman yök zamanıydı. Yöklende epeyce kapıştık ama e, zannediyorum ki o, o devrelerde elimden geldiğince Faydalı olmaya çalıştım olabildiğim kadar tabii. Herkesin kendine göre şeyleri var, imkanları var. Evet, bugün bugünkü seramik atölyelerinin genel şekillerini sizin verdiğinizi söylüyorum. Şimdi bakınız benim bir şey, özelliğim daha oldu o da şu. Ben aynı zamanda Ezarebaşı'nın seramik fabrikasının da müdürlüğünü yaptım uzun yıllar. Tabii endüstrinin akademiye çok faydası oldu. Sır bakımından, alçı bakımından, yetişmiş eleman bakımından. O çok büyük fayda temin etti akademiye. O bakımlar hep böyle işte endüstriyle üniversiteler birleşsin falan yap, çalışsın diyorlar. Biz o zamanlarda bunu benim özel durumum nedeniyle gerçekleştirdik. Gerek öğrencilerin endüstriye mezun olduktan sonra girmeleri, gerekse eğitim sırasında endüstrinin bize verdiği, teknik imkanlar, e, maddi imkanlar bize çok faydası oldu. Akademinin yani genişlemesinde bazı şeylerin en çok büyük faydası oldu. Evet. E, gelelim Bolca'da'ya. Nasıl e, geldiniz buraya? Buradaki hikayenizi de çok merak Efendim, ederim. Efendim Bolca'da'ya biz bir grup olarak. Fethi Fet önderliğinde galiba. Fethi bir buraya geldiğini biliyorduk ama esas bir 11 20 şirinlik bir grupla Çanakkale'de değil mi? Nereye gittik? diye. Şehitlikten önce bir yer var. Orada şeyde motelde kaldık ya. Gelibolu olabilir mi? Gelibolu <gülüyor> hayır, değil. Hayır. Abide şey de, abi de, yerlerse... de, abi diyeceğim değil. Abi de diye bir yer var. Değil hmm. mi? Evet. Yer olarak abi de. Hımm. Ee, Oradan adını Orada Bizim bir dostumuzun şeyi vardı. Pansiyonu vardı. Biz oraya gittik. Şehitliklerin olduğu yer işte bilemiyorum ismini şimdi. Orada on, on gün kadar falan kaldık. Sonra bir arkadaş dedi ki yahu dedi bu işte göreceğimiz burada bu kadar. Ben Bozcaada'ya gitmiştim. Bozcaada'ya gidelim dedi. Biz grup olarak Bozcaada'ya e, geldik. Kaç yılında? 1971 gelirken motorda Allah rahmet eylesin e, Neşet Günah. Hocaya arasadık. Dedi ki ben evimi satıyorum adada dedi. Sulu siz de dedi oraya gidin. Arkadaşlar var işte Gündüz Gökçe Altan, Özdemir Altan filan diye. Biz onları ziyarete geldik ve orada Neşet'in Neşet sattığı çabuk. evi gördük. Ve çok beğendik adayı ve karar verdik adayı, evi almaya evi aldık. Neşet Bey'in evini siz aldınız. aldık. Ve tabii o zaman çalıştığım için ben e, senede 10 gün, 15 gün falan gelmeye başladık. E, emekli olduktan sonra işte şimdi 4 ay, 5 ay, 6 ay kalıyoruz. Ben e, o eski evde bir küçük atölye gibi bir yer yaptım. İşte orada seramikler de yapıyordu falan. Evet, çok primitif odun ateşinde seramik yaptığınızı... Biliyorum mesela. Yani o şeyde İslam'da ilk göksu atölyelerinde, evet. onların çömlek çömlekane olduğu için e, odun ateşiyle e, seramik pişiliyordu. Orada burada da elektrikli küçük bir fırınım var. Burada e, çok, çok enteresan. Ben Ankara'da bir sergi açmıştım. Yani o, göreceksiniz o katalogta Biz çok sergiler açtı. Işte, Ankara'da açtım sergileri. Bir ne dış işleri. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden bir zat, işte genel müdür, ziyaret etmiş. O sırada da Avrupa Konseyi binası yapılıyormuş. Türkiye'nin hediyesi olarak bu binanın seramiklerini benim yapmamı istemiş. Beni Ankara'ya davet ettiler. Ben Ankara'ya gittim. Orada konuştum ile. Ondan sonra dedi ki bir eskis yapınız filan. Eskisi ben burada yaptım. Yani şöyle bu büyük bir tahta üzerinde topraktan rölyefli yapacağım eseri yaptım onun fotoğrafını çektik hem de gün ışığın şeyinde, gün batımında aynı bu saatlerdeki gibi ve o fotoğrafı Ankara'ya götürdüm fotoğraf çok beğenildi ve ben Avrupa Konseyi binasının şeyini e, seramikini bana verdiler şeyi siparişi bu şekilde burada onu yaptım bir iki Reis Cumhurluk Köşkü yeni yapılan, en son yapılan Reis Cumhurluk Köşkü ilavesi, ilavesi için 3 sanatçıdan seramik istediler. Bir tanesi Atilla Galadalı, bir tanesi ben, bir arkadaş daha, şimdi ismini unuttum bir hanım. Onun da fonunu, yani bir ana motif var, onun fonu var. Yani duvarı, diğer kısmı, 17 bin parçayı burada yaptım. Da da. Yani onlar da şöyleydi 1 santim, 2 santim, 3 santim, 4 santim Ve 5 santim yuvarlaklar Onları burada <gülüyor> Her gün yapa yapa Efendim pişirdik götürdük ee, Ana motifin etrafını Bunu yaptım yani Bozca'da da Onun dışında e, Açacağım sergilerin eskislerini burada yaptım Küçük çamurdan heykelcikler filan ee, O şekilde Bozca'da bana şey oldu bir ilham kaynağı oldu çünkü burası gayet sakin bir yer ee, düşün rahat, rahat düşünebilirsiniz evet. ee, ve bütün vaktinizi yaratmak istediğiniz evet, işe ayırabilirsiniz. Evet, evet, evet, evet, Önünüzde evet, deniz, semer, evet, evet, ee, evet, evet, müteşş evet, bir denizde evet, haşır neşir evet, oluyorsunuz. Evet. Denizde çok haşır neşir miydiniz? Yani gider miydiniz balığa? Dalma var mıydı yok, mesela? Yok, onlar pek olmadı. Yani pek belki de yaş dolayısıyla. Çünkü ben bu sanatçı grubun arasında en yaşlından biriyim. Diğerleri maşallah güçlü, kuvvetli. Efendim işte kayyağı, motoru taktım, motoru indirdin. lodos oldu, bir sandalı çek filan. Onları da gelecek gibi değilim. Balık tutmak yerine balık almayı tercih ettim. <gülüyor> Cüzdan balığı değil mi? Öyle e, deniyor. Evet. Ama bir de anladığım kadarıyla daha yoğunca işlerinize de ilgilenebilme imkanı bulmuşsunuz. Fırınınızda. Bütün bu işleri kazanmak çok tabii, ciddi tabii, bir tabii. zaman alıyor olsa gerek. Ben her gün her gün saat 1 civarında öğlen birden akşam 5'e 6'ya kadar her gün gider atölyede çalışırım. Yani atölye dediğim küçük bir yer ama şunu belirtmek isterim. En ufak parçada parçaya dahi büyük bir hürmetle hürmet ederim parçaya. Yani parçanın küçüğü büyüğü yok. Çok büyük ihtinayla... Büyük bir sevgiyle yani onu okşayaraktan efendim o an onunla birlikte olaraktan hakikaten e, hayatımın en mesut anları hani bazen derler kaç yaşındasın ben çok genç kaldım çünkü hep o çalıştığım anlar kadar yaşadım. E, evet. Benim hayatta en çok sevdiğim şey bu oldu. İşle bir, birleştiğin an yani ne diyeyim size. içselleştirdiğiniz e, an. E, evet, evet. Evet, evet, evet. Zaten her halinizden bütün ifadenizden işinizle de... Yaşadığınız bütünlük ortada gerçekten. Yani 71 yılında Bozcaada'ya geldikten sonra adayı nasıl buldunuz? Bugüne gelen süreci nasıl değerlendirirsiniz? Valla ada tabii bizim geldiğimiz zaman su yoktu, elektrik yoktu. Biz yıllarca e, aykaz buzdolabıyla, tüplerle herkes birer kuyu açtı. Fakat inanın çok daha güzeldi ne anahtar vardı ne kilit vardı ne kapı vardı her taraf açık efendim e, bomboş adan yani bu 7 evler yapıldığı zaman burada hiçbir şey yoktu hiçbir şey yoktu yani. E, ondan sonra işte 8 evler yapıldı derken 22 evler yapıldı derken işte burası bayağı e, şey oldu. E, fakat bahsettiğiniz bütün bu evler doğa ortasında kaybolmuş evler. Evet evet. Tabii. Bugüne kadar bugüne kadar gelen insanlar hepsi e, meslek sahibi güzel sanatlarla ilgisi olan insanlar diyelim ki bundan sonra gelecekler de böyle olsun çünkü herkes her gelen e, gerek bağcılığı öldürmemeye, ağaç dikmeye efendim burayı güzel diştirmek için elinden gelen imkanı sarf etti ama bundan sonra inşallah inşallah bu devam eder çünkü bağcılık gördüğüne göre bazı nedenlerle işte bu e, fiyatların çok yüksek olması, vergilerin çok yüksek olması, şarapçılık falan gayet e, zor durumlar. Üzümün giriyor. daha az para yetmesi. Evet yani evet. E, e, çünkü bu üsümcülük bağcılık çok zor bir iş ve çok pahalı bir iş. Yani evet. bir yılda on küsür defa bağa bakılıyor. Çok efendim. meşakkatli bir çok iş. Çok meşakkatli bir iş. O bakımdan e, bütün bu meşakkatın karşılığını almayı, karşılığını almayı bırakın üstüne para veriliyor. Yani bu ancak bir sevgiyle olabilecek şeyler. Ve İstanbul'dan gelen birçok arkadaşımız burada büyük bağlar aldı işte. Bir tanesi Necati <gülüyor> e, İnceoğlu, burada Kamil Soğol e, evet. gibi büyük araziler alıp canla başta çalışan insanlar var. Evet, bilfiği kendileri çalışıyor bu evet, evet, evet, evet. evet. Bu çünkü bir hayat şekli gerçekten. Evet. Yani yaşam modeli olarak. Evet. İnsanlar yani teknecilik gibi. Evet, evet. Denizcilik gibi, bağcılık, kendi ev şarabını yapmanın lezzeti evet. gerçekten bambaşka. Evet. Siz e, yaptınız mı mesela? Şarapla evet. ulaştınız mı hayır. hiç? Komşular eksik olmasaydı. <gülüyor> <gülüyor> ya, Kamil Bey, Necati Bey, <gülüyor> Mina Hanım. Onlar kendileri bize de biraz ikram ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş gerçekten. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden hayır. E, devam edelim. Sizin için birkaç parça e, seçmiştim. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyelim. Sultan Abdülaziz'in bir bestesini dinleyelim. Aynı zamanda marangoz olan, elin Benden hmm, birçok evet. e, iş gelen bir Osmanlı padişahıydı evet. Sultan Abdülaziz. Emre Aracı ve Emre. Cihan Aşkın birlikte Londra'da e, bir orkestra ile birlikte çok hoş bir Osmanlı müziği antolojisi çıkardılar diyebilir miyim bilmiyorum. Ama sanıyorum diyebiliriz bunu. E, çok güzel bir e, çalışma yapmışlar. Azizliye e, Marşı isterseniz evet. dinleyelim. Emre Aracı ile de galiba bir e, tanışıklarınız evet. Eşim e, onun babasıyla ortaklık yaptı uzun yıllar değil mi? Evet. evet. E, sohbetimize oldukça e, uygun geleceğini düşünüyorum. E, böyle bir tesadüf olduğu için de ayrıca e, mutlu oldum. Aziz Yiye Marşı e, dinleyelim isterseniz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Sultan Abdülaziz'in Azizye Marşı'nı dinledik. Emre Aracı ve Cihat Aşkın önderliğindeki orkestradan dinledik. Program konuğumuz Türk seramik sanatının en önemli isimlerinden Sadi Diren ile sohbetimize ve müzik dinlemeye de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizin hem kişisel hikayenizi Dinleyicilerimizle paylaşabildik. Bir miktarını tabii paylaşabildik. Kim bilir onlar arasında ne parantezler açıp oranların arasında kaybolabilirdik. Hem de Bozca'da ile ilgili geliş hikayenizi bir şekilde dinleyebildik. Bugüne kadar da aşağı yukarı geldik. Sadece seramik mi çalıştınız mesela? Heykel çalıştınız mı? Resimle ilgilendiniz mi? Şimdi efendim zaten seramik hem resim kurallarına hem de heykel kurallarına uyan bir yani mecburen içinde olan bir şey. Hem yüzeysel hem hacimsel bir meslek o bakımdan. Seramik dolayısıyla bunlarla ilgilendim. Yani resim ayrıca resim yaparak ya ayrıca heykel yaparak değil, seramik yaparak bunların efendim bu kurallara uygun işler yapmaya çalıştım. Maalesef, maalesef diyeyim. Türkiye'de gerek gidiş gelişin, gerek sergileri iştirak etmenin, gerekse sergilerin Türkiye'ye gelmesinin zor olduğu yıllar tabii başlangıçta böyleydi benim gençliğimde. Evet. Bir kopyacılık hikayesi var yani işte bilmem ne akımının abstre bilmem ne çok kopya yapılmış bir e, saha şey e, Türk e, sanatı resmiyle, evet. heykeliyle, Müziği de, müziğiyle, her şeyle. Onun için mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar ki ben gerek Almanya'da kaldım 10 yıl zarfında. Gerekse Türkiye'ye döndükten sonra ben aşağı yukarı 30'a yakın memleket dolaştım. Buraların müzelerini, sergilerini, sempozyumlarını, konferanslarına iştirak ettim. Bütün dünyada gördüğüm ki zaten benim huyum da böyle. Hiçbir zaman kopya etmek yahut da aşiremento yapmayayım. <gülüyor> Her ülkenin kendine has bir karakteri var. Japon seramiği dediğiniz zaman hakikaten onların karakterine has bir üslupları var. Çin seramiği dendiği zaman, Alman seramiği dendiği zaman gibi hep memleketin kendi has şeyleri var, özellikleri var. Ben bu şeyden hem de benim karakterim de de söylediğim ki müsait değil. Anadolu tamamıyla büyük medeniyetlerin geçtiği bir köprü. Orada olan idoller, orada olan motifler, orada olan kültür benim ilham kaynağım oldu. Yani şunu belirtmek istiyorum. Bir idoli alıp da onu tekrar etmek değil, onu tekraren kendi süzgecinden geçirerekten tamamıyla e, güncel e, esprilerle, güncel anlatımla yapmaya çalıştım. Bütün benim şeyim, e, sanat hayatı Anadolu medeniyetlerinin motiflerinden esinlenerek yapılmış işlerdir. Ben bunu yaparken yalnız bir heykel olarak, bir resim olarak değil, politik simgeleri de katarak yani benim yaptığım bütün heykellerde, bütün seramiklerde hep devrin politik olaylarının izlenimlerini görmek mümkün. Hatta şunu söyleyeyim, Ankara'da 1972 yılında açtığım bir sergilinin o zamanın reis Evet Korutürk'ün eşi Emel Hanım açtı. ...sergiyi Amed Hanım açtı. Çünkü ben o sergiyi Alman Kültür Merkezi'nde açmıştım. Alman Kültür Merkezi de yeni restore edilmiş... ...çok büyük bir salondur. E, sergiyi gezerken hanımefendi daima şeyi soruyordu... ...bunun konusu nedir diye bana işaret ediyordu. Oradaki sebat aman anlatmayın diye... ...hepsi politik olaylardı. Kırılmış parmaklar, kopmuş başlar... ...o zamanın tatsız olaylarını belirten birçok eser vardı... Ve hanımın ayrılırken söylediği lafı hiç unutmuyorum. Dedi ki ben çok sergi gördüm ama bunun kadar güzel bir sergi ve de reel bir sergi görmedim bir şeydi. Bu da benim hayatımda. Bir şey daha söyledi. Her başarılı erkeğin yanında bir hanım vardır dedi. Bunları unutamadığım hem hanımın zarafeti hem de sergiyi izlerken her şeyi sorması hiç ona bir açılış olmuştu. O sergiyi biraz anlatır mısınız? Mesela o işler nelerdi ve neleri e, protesto etmiştiniz veya neleri e, O zamanlar şeyler vardı. İşte bu olaylar vardı, öldürmeler vardı, evet. kanlı olaylar mı oluyordu? E, Bütün siyasi bir anın karışık olduğu karışık bir dönemde karışık olur ve Bizim Türkiye zaten her devirde bir e, karışıklığın içine giriyor muateysik? Karışık bir devirdi birçok tatsız olaylar oluyordu ve bunlar beni tabii her insan olduğu gibi sanatçı olarak beni çok etkiliyordu. Mesela yaptığım birçok heykelde yukarı çıktıkça insanların ne kadar küçüldüğünü gösteren ne kadar küçüldüğünü gösteren e, işler yaptım. Buna giyip yani, e, hanıma izah ettim. Yani böyle bir çok uzun bir parçanın üzerine çıkan insancıklar yahut hayvancıklar çıktıkça küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. her tepeye geldiği zaman küçücük bir nokta haline geliyor ve bu insanlar Memleketi idare ediyorlar gibi veyahut da, e, olaylarda kopuk parmaklar, kopuk başlar, zincirlenmiş yani demokrasi olmayan olayları e, heykel olarak ve de e, yüzeysel olarak yaptığım işlerdi. Evet, hep, hep oyunlu işler boyu, seviyorsunuz. Hayatım boyu böyle devam etti, evet. Evet, hep oyunlu işleri çok seviyorsunuz sizde. Evet, evet, ee, evet. O şekilde. Anadolu medeniyetleri çok incelediğinizi düşünüyorum elbette. İstifade ettiğiniz bilgiler ve onların üzerine bir taş koymak için kendi süzgecimizden geçirdiğiniz süreçte herhalde medeniyetlerin de hikayelerine mutlaka bakmışsınızdır, değil mi? Valla onlarda da baktık ama zaten şöyle oluyor. İnsan uzun yıllar aynı konularla çalıştığı zaman bir nevi o, o şeyin içine girmiş oluyorsunuz. O havanın içine girmiş oluyorsunuz. Yani ben herhangi bir şeyi gördüğüm, motifi gördüğüm zaman <gülüyor> ben ondan yaşıyor gibi oluyorum. Tabii ki benim çok yakın, Allah rahmet edilsin, Belba'nın arkadaşı Ufuk Esin vardı. O arkeolog çok dünya çapında bir arkeologtu. Ondan olan dostluğumuz bana ilham da verdi yani onun verdiği kitaplar efendim verdiği malumatlar benim sanat hayatımda önemli bir rol oynadı bir vesile oldu yani evet evet en etkilendiğiniz medeniyet acaba hangisidir Anadolu medeniyetleri tabii çok etkilendiğiniz Vallahi medeniyet kardeş, olduğunu şey düşünüyorum dünya dolaşınca Mısır medeniyeti Çin medeniyeti Efendim Japonya medeniyeti. Bunlar gördükçe insan ne kadar e, Rusya'daki efendim gördüğümüz e, müzeler e, sanat hayatı e, etkili insan bazı şeyleri bil, bil bilmiyor yani görmeden bazı şeyleri anlaman imkanı yok. Onları gördükçe o medeniyetleri e, efendim onların ne kadar derin e, köklere dayandığını görünce biz bizde muayyetsettiğimiz zaman. Bizim ne kadar zayıf kaldığımızı da görüyorsunuz. Yani şu bakımdan zayıf işte yeni çağdaş e, sanatçıların ne kadar geride kaldığını görüyorsunuz. Ve biz burada yeni akımlar diye e, lanse ettiğimiz şeyleri yıllar önce zaten <gülüyor> Avrupa'da, efendim Amerika'da, Çin'de, Japan'ı da çoktan unutulmuş bir de olduğunu maatesi görüyoruz. Evet. Maatesi. Evet. evet. Türk sanatı için ne düşündüğünüzü aşağı yukarı söylemiş oldunuz tabii. Bugün için de aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Hayır. bugün için şöyle düşünüyorum. Bugün çok daha özerk, genç sanatçılara inanıyorum. Yani gelecekte Türk sanatının çok ileriye gideceği inancındayım. Çünkü neden? Dünyayı daha iyi görme, daha iyi mukayese etme imkanına sahipler. Eskiden Avrupa'ya gitmek bir olaydı yani. Ben işte Paris'e gittim dendiği zaman büyük bir olaydı bugün gerek iletişim vasıları gerekse seyahat imkanlarıyla herkes her yere gidiyor görüyor efendim anında her şey duyuluyor görülüyor o bakımdan yutturmaca pek eskisi kadar e, olamıyor çünkü herkes görüyor o bakımdan çok daha dikkatli olmak zorunda evet. e, gençliğin daha açık olduğu daha efendim, samimi olduğuna inanıyorum e, takip ediyor musunuz hala e, yapılan işleri Tabi tabi sergilere mümkün olduğunca tabii her gün yani her sergiye gitme imkanım yok ama çünkü biz şeyde oturuyoruz, Katiköy tarafında oturuyoruz, Anadolu tarafında oturuyoruz. Bizim oradan kalkıp İstanbul'a gidip gelmemiz bayağı olay yani. Evet. O köprü meselesi var ya, evet. o köprüye bir girdiniz mi Çıkmasın imkanı yok. <gülüyor> i̇mkanı yok, <evet. gülüyor> O bakımdan mümkün olduğunca çok önemli sergilere gidiyoruz efendim, ee, katalogta da göreceksiniz ben 50 küsur sergi açtım evet. o bakımdan e, kitap yazma ise sergi açmada o e, ve gerçekten öyle. her e, serginin bir gelişim olması inancıyla bu sergileri yaptım yani her zaman aynı sergilerin devamı değil mümkün olduğunca her sergide bir yenilik getirmek Efendim e, bir aşama yapma. İhtiyacını hissettim ve kendimi imtihandaki bir öğrenci gibi hissediyorum. Her zaman. Değil mi? Hala bunu hissediyorsunuz. Hissediyorum evet, evet. evet. Şu anda da çalışıyorsunuz değil mi? Şu anda çalışmıyorum. Hayır. Şu anda çalışmıyorum. Hı. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim. Ben her gün dedim ya saat 1 ile 5-6 arasında çalışıyordum geçen seneye kadar. Ve çalışmaya başlarken herhangi bir eskiz falan yapmam. Yani ne yapacağımı aşağı yukarı bilirim ama bir eskiz yaparak değil. Orada her Çalışmamda bir imtihan Helecanı ile Başlarım ve başladığım zaman Bir at yapacağıma Bu döle Kur'an lafıdır başka bir şey çıkar O şeyi Ertesi günü Başka bir konuya Devamlı konu değiştirerekten Tabi bir anatema olur ama Konu değiştirerekten Onun Helecanını ve üzüntüsünü yani Çocuk doğurmak gibi Dokuz doğur dediler ya her defasında bir imtihan gibi şey yapar yani yorulurum yorulurum yani şeyden sonra çalışmadan sonra yorgun olarak dönerim de tamamen kendinizi vererek evet e... çünkü her her defasında ayrı bir şey yapmaya gayret ederim yapabildiğim kadar tabii bu her gün her gün yeni bir şey olamaz ama bu bir tema işte dediğim gibi temalar politik olduğu için zaten her gün bir politik olay olduğu için tema bulmak ek o kadar zor değil ama o temayı işlemek çok zor. Yani o temayı nereden başlayacaksınız, nereden bitireceksiniz? O her her gün bir yeni şey, yeni yeniden bir şey yapmak, yeniden bir şey yapar. Ve dediğim gibi o yaptığım parça en ufak bir parça da olsa, büyük bir parça da olsa ki ben çok büyük parça yani bir, bir, bir buçuk, iki metre, üç metreye kadar parçalar yaptım. En ufağından en büyüğüne kadar hakikaten hürmet duyarım şeye, çamura ve çamurun zerresini kaybetmeye üzülürüm evet. yeniden kuruturum, yeniden ıslatırım falan yani. Çamurunuzu nereden e, kullanıyorsunuz? Göksu'da, Göksuda. Göksu'dan kullanıyorsunuz. E, Bozca'dan e, herhangi bir kil e, çalışması, e, kirli toplan Hayır, çamur. var burada herhalde ama e, ben gelirken e, Göksu'dan, çünkü benim e, öğrencilik yıllarında akademiye girdiğim zaman dedim ya, iki tane hoca vardı. Fakat bu hocalar torna bilmezlerdi. Ben torna'yı öğrenmek için Göksu'da çömlekçiler vardı. Beş kardeş. Bu beş kardeşin Hasan Usta abileri. Onun yanında e, torneyi öğrendim. Ondan sonra efendim, e, almaya gitmeden evvel yani öğrenci yıllarımda o Göksu'daki çömlekhanenin üst katında tavan arasında bir yer verdiler bana. Ben orada iki üç sene çalıştım. O bakımdan e, Torna benim için çok mühim bir imkan yani. Torna da e, şekillendirme, serbest şekillendirme ama Torna ile birlikte çalışmam e, çok e, etkin oldu benim için. Evet. E, Göksu'dan kastımız Göksu Deresi'nin olduğu yer değil Göksu mi? Göksu Deresi'nin olduğu yer evet. Evet. E, Anadolu Hisarı'nın. Anadolu Hisarı evet. Evet orada. E, orada toprak nerede çıkıyor? Onlar çeşitli yerlerden getiriyorlar. Yani muhtelif Türkiye'nin muhtelif, muhtelif yerlerinden falan. getiriyor evet. evet. Ha, e, oradan karışım diyorsun. yapılıyor onlar hı. işte o çamurlar hı. burada filan. de Göksu hı. Deresi'nde bir kaynak vardı. Hayır, hayır hayır hayır hayır. Yani e, de, bir, aynı zamanda aynı Füreya Hanım'ın, Koral'ın işte bir sürü sanatla ilgili, ne kadar seramikle ilgili hoca varsa ressam, heykeltıraş <gülüyor> bütün bu insanlar Göksu Atölyesi'ne muhakkak uğramışlardır. Hasan Usta'yla efendim çalışmışlardır yani. Evet. Sizin hayatınızda da çok önemli, çok, çok önemli. rolleri evet, olmuş evet. anladığım kadarıyla. Ben girdiğim zaman akademiye dediğim gibi öğrenci olmadığı için iki hoca da torna bilmiyorlardı ve Ondik Usta diye bir Ermeni Usta varmış. O da vefat etmiş. Ondan sonra da zaten eee e, de olmadığı için atölye öyle işte iki hocalı bir atölye. Evet. Peki yani. öğrenciliğinizi siz tek başınıza mı sürdürdünüz? Birinci yıl öyle, ikinci yıl birkaç kişi geldi. ben işte mezun olduğum zaman 20'ye yakın öğrenci vardı. Evet. evet. Ve sonra artarak devam etti. Evet, evet. Zaten bugün 120-125-130 kişi öğrenci var. Evet. Evet. Ve sürekli çalışmaya, yaşamaya devam ediyor. Evet. Okula gidiyor musunuz Sayın? İstanbul'da... Valla beni e, yılda davet bir, ediyorlar. E, ben emekli olduktan sonra birçok arkadaşım, emekli olan arkadaşlar e, çeşitli üniversitelerde ders veriyorlar. Ben de bir ara e, Yeditepe Üniversitesi'ne de beni davet ettiler. İşte ben Aloş Germaner ve birkaç arkadaş orada ders vermek için gittim ama beni tatmin etmedi. Akademiden sonra beni tatmin etmedi ve ben devam etmedim. Ama birçok arkadaş çeşitli üniversitelerde ders veriyorlar. Ben devam etmek istemedim. Sebebi de şu. Her şeyin bir devri var. Yani insan gençliğinde ne kadar canla, başla, hırsla çalışıyor. Yaşlanmış insanların şeyini ben öğrencilere geçirmek istemedim. Yeni yetişen nesiller var. O yeni, yeni yetişen nesillerin önü açılsın yeni, genç insanlar girsin. Yani aynı hocalar bilmem kaç sene olmuş hala o üniversitede bu üniversite diye ben onu hiç tasvip etmiyorum. Evet. Ama size birisi sorarsa elbette her zaman yol gösterirsiniz. Değil mi? Yol gösteririm o ayrı ama böyle e, bu özel üniversitelerde efendim e, bilmiyorum muayyen yaştan sonra 60 yedi yaşından sonra yani sanatın yaşı yoktur yani sanatçının yaşı yoktur o ayrı. O kendi özel hayatında yapabilir ama gidip de hala üniversite çünkü Yönetmedikler değişiyor bilmem neler değişiyor ee, yeni imkanlardan e, e, yararlanan e, yeni nesiller var. Şimdi bizim nesilde şey mi vardı bilgisayar mı vardı yeni çocuklar çocuklar bile değil mi bu evet. teknik imkanlardan yararlanıyorlar her şey o kadar gelişiyor ki. Bizim yaşımızdaki insanların bunları takip etmesi imkansız yani olsa bile e, asgari. Onun için bizim yaşımızdaki insanların böyle üniversite ders vermesini ben katiyen nasip etmiyorum. Zaten yaptıklarınız birçok öğrencinin, birçok akademisyenin, birçok öğreticinin. E şey olmuş da o devam ediyor, devam Tabii. ediyor, devam ediyor. Bir hocanın yapacağı da budur yani. Ee, yeni bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Bir sergi yapmayı mesela veya önümüzdeki yaz adaya geldiğiniz zaman çalışmayı? Valla şimdi bir sergi imkanı fazla ediyorum bu yıl. E, katıyı bilmiyorum ama gene bu retrospektif sergisi olacak. yani Ben çünkü bu son yıl bir e, kırık geçirdim. E, Kalçak emeğim kırıldı. E, platin falan taktılar. Onun için eskisi gibi torna da e, veya çabuk yani Seramik çok ağır bir iş yani ben iş bütün işte ben kendim yaparım yani çavur hazırlamasından tutun tornası bir memnesi ee, onun için e, artık ara verdim yani ara verdim bu sene hiçbir şey yapmadım evet, evet çok büyük geçmiş olsun diyorum umuyorum sizin işlerinizi tekrar görebiliriz inşallah ee, inşallah ve, e, siz de belki önümüzdeki yaz buradaki güneşle e, tekrar kendinize tam daha sağlıkla gelip yeni, yepyeni Karay Erken'e çalışabilirsiniz. Umut edelim. Umut edelim. Ediyoruz. <gülüyor> e, evet, fitursuzca umut ediyoruz bunu. <gülüyor> Çok sergi açtığınızı görüyorum. Elimde bir sizinle ilgili bir katalog var ve oradan birçok sergi açtığınızı görüyorum. En etkilendiğiniz işleriniz, hiç unutamadığınız, Fahri Korutürk'ün eşine yorumladığınız işin çok önemli olduğunu hissettim anlattıklarınızdan ama bunun dışında çok önemli olduğunu hissettiğiniz, gençlere de belki bugünkü seramikle uğraşan gençlere de yol gösterebileceğini Umduğunuz ki birçok işiniz eminim öyledir. Anlatabileceğiniz bir iş var mı? Benim e, en çok etkilendiğim Almanya'da açtığım sergiler. Mesela şey de Bremen'de Bremen'de çok eski bir sokak vardır. Şnur denen bir sokak. Burada eski binalar restore edilip atölye haline getirilmiş. Galeri haline getirilmiş. Hem bu binalardan bir tanesindeki naber fırınları vardır. Seramik fırınlarının sahibinin bir galerisiydi. Orada açtım sergiyi. Beni çok etkileyen sergilerden biri neden? Çünkü hem Türk olarak orada tanınmış olmak. Ayrıca bu Naber Fırını sahibinin galerisinin yanında bir de muazzam bir köşk satın almış. Orada bütün sanatçılar hem pastane idare ediyorlar, hem kahve idare ediyorlar. Hem efendime söyleyeyim resim yapıyorlar, heykeltıraşlar öyle bir muazzam bir kompleksin sahibiydi. Sergi sırasında beni orada takdim etti ve Türk olarak bundan büyük bir onur duydum. Yani onun dışında Türkiye'den gelen gazeteciler, oradaki efendime söyleyeyim konsoloslar ve de sefirler benden daima gurur duydular. Yani şöyle gurur duydular, Türkiye'yi tanıttığım için. Bizim yapamadığımızı sanatçılar yapıyor diye laflar Hı. duydum ben. Evet. İşte o gururlandığım ve sevindiğim şeyler. Önemli vardı. sergilerden bir. Kaç yılında oldu bu sergi? Şimdi bakınız, bu sergi 72'de oldu zannediyorum. Zaten, şimdi benim Almanya'da sergi açmama neden olan bir olayı anlatayım size. Bir gün kahvede otururken bir mecbada Türk sefiresinin salatla ilgilendiğini öğren. <Gülüyor> bu sefire Emel Hanım, Niyetür sanatının kompetanlarından. Oraya bir telefon ettik. Biz de o zaman çok zordu vaziyette şeydi Almanya'da. Para yok, pul yok, işte tanıdık yok filan. Yeni başlangıç. Hanım bizi davet etti şeye. Sefarete. Biz buna gittik. Elimizde bir bavul, bavulun içinde bir sürü benim orada yaptığım serabikler. Hanım dedi ki, efendim görelim bakalım ne yapıyorsunuz filan. Ben açtık şeyde salonun ortasında bavulları. Seramikleri gösterdi, hanım dedi ki ben bunlardan çok etkilendim, size Vatkodesberg'de bir sergi açtırayım dedi ve ilk sergimi 1956 yılında zannediyorum 56'da orada açtım, ilk sergim. ve Bu sergileri devam ettirdik işte ondan sonra Münih'te üç sergi açtım bilmem işte Frankfurt'ta filan gibi. ...devamlı işte Milano'da bilmem ne... ...bu sergi hayatım öyle başladı şeyde... ...Almanya'da. Ondan evvel... ...ilk sergimi... Ilk sergimi İstanbul'da Maya Galerisi vardı... ...1953 yılında... ...ilk sergi orada açıldı... ...işte orada... ...Abidin Dino'lar... ...efendim... ...birçok tanınmış sanatçılar... ...Füreyya Hanım... ...ilkte orada sergi açtı... ...ikinci sergim Ankara'da Helikon Derneği'nde... ...açıldı... Helikon Derneği'de sergi devam ederken Kayseri'li bir arkadaşımız vardı orada resim öğretmeni. O ısrar etti serginin yarısını topladık Kayseri'ye gittik. Böyle böyle işte Adana, Kayseri, Ankara, İstanbul falan derken Almanya'ya gidişimiz oradaki sergiler müşterek sergiler ve özel sergiler bu şeye girdik, bu imtihana girdik. daha evet. İmtihan çok diyoruz ben buna. Evet. Evet. Değil mi? Esas imtihanlar evet, evet. E, yaptığınız işlerin izleyiciyle buluştuğu evet, an, değil evet, mi? Evet, evet, e, evet. Bir sanatçı için herhalde en önemli. Miranon'da an sergi açtık filan evet. evet. Dünyanın e, birçok yerinde işlerinizin sergilendiğini ve hala, şeyde, hala fuarında, e, benim çalıştığım fabrikanın e, şeyi vardı pavyonu vardı. O pafyonda beni bir özel seramikler de teşhir ediliyordu. İtalya'da Milano'da Adriano Totti diye çok meşhur bir seramik kritiğinin galerisi var. O bu ser şeyleri benim işlerimi görmüş. Beni davet ettiler İtalya'ya ve ben Milano'da bir sergi açtım. O da çok unutamadığım bir sergi. İşte kasalarla seramikler getir, Seramik sergileri çok zor. Kırılma ihtimali var. Değil Rizikosu mi? var. Hiçbir sigorta şirketi sigorta yapmak istemez işleri. İşte orada açtım sergide. Çok büyük bir ilgi gördü. efendim. İşte böyle. Oradan oraya, oradan oraya. Evet. Ee, birçok e, dünyada çok önemli sanatçılarla da birçok iletişiminizi <gülüyor> kurmuşsunuzdur tabii, herhalde. Tabii, tabii, tabii, Hatırladığınız, tabii. unutamadığınız, önemli çok sevdiğiniz insanlardan Bahsetmek ister misiniz? Şimdi e, insanlardan dediğim Bedir Rahmi'den bahsedeyim. Biz Paris'te Bedirahmi ile karşılaştık. Ondan sonra Bedir Rahmi ben Almanya'ya davet ettim. Karısıyla Eren'le birlikte Almanya'ya bize geldiler. Benim çalıştığım fabrikayı ve atölyemi gezdiler. Ondan sonra ve hiç unutmuyorum. Bakınız bu büyük hocalığın şeyi emaresi dedi ki bana Bedir Bey reis dedi biliyor musun dedi biz hoca diye geçiniyorduk Paris'i kaç defa gördükten sonra bizim ne kadar solda sıfır olduğumuzu anladım dedi çünkü orada galerimek diye dünya çapında bir galeri var bu galerinin hem şeyi var basın evi var hem galerisi var ve orada sanatçılar işte Picasso gibi Arp gibi filan çok meşhur sanatçılar, eserleri teşhir ediliyor. Ve bu teşhirden sanatçıya yüzde 20 veriyor, yüzde 80 atölye alıyor. Ama bu sergileri New York'ta, Londra'da, Paris'te her tarafta efendim şey yapıyorlar. Bütün dünyayı dolaştırıyorlar. Böyle e, galerileri gördükten sonra Fede bu lafında hiç unutmadım. Ulan dedi ya reis, vallahi biz nerelerdeymiş kardeşim. <gülüyor> İnsanın kendini kritik etmesi kadar e, olumlu bir şey yok. Şişinme yerine, e, aldatma yerine kendini kritik eden hocalar ne kadar az, ne kadar az. Yani, evet, öz eleştiri gerçekten çok önemli. Evet. evet. Şimdi konu tamamıyla başka mecralara gitti ama hep böyle herhalde haspali daha iyi oluyor. Tüm anlattıklarınız bizim için e, çok değerli. Program süremizin de dolduğunu görüyorum burada. Bozcaada da yaşamamızın en önemli anlamlarından birisisiniz sizde. Burada olayım. bulunmanız, burada varlığınızı bize hissettirmiş olmanız bizim için de gerçekten çok önemli. Sağ olun. Ee, sağ olun. Ben e, sizle birlikte bu programı yapabildiğim için e, çok onur duydum gerçekten. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ e, i̇lerleyen haftalarda da dinleyicilerimizle belki tekrar birlikte olabilme. E, Umudunu taşıyoruz. Belki önümüzdeki yıl daha uzun sizle sohbet edeceğiz ve tüm hikayeleri ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu hafta program konuğumuz Türk sanatının, Türk seramik sanatının doğayanlarından, en önemli isimlerinden birisi Sadi Diren idi. Kendi ağzından hem kendi hikayesini hem Bozca'da ile kesişen hikayesini... Hem de sanata bakışını çok kısaca ve çok küçük notlar, dik notlar halinde almaya gayret ettik. Ve kendisi de bildiklerini, yaşadıklarını, hissettiklerini bizden esirgemeden anlattı. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.